37. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا ان انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم bizimle karşılaşmayı ummayanlar ''Bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik? dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi açtılar. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَ تَلَا بُشْرًا ve لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجرًا مَحْجُورًا Melekleri görecekleri gün bilsinler ki, o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara, sevinçli haber size yasaklanmıştır derler. <gülüyor> Biz, Onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ O gün, cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yerde daha güzeldir. وَيَوْمَ اَلْقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا O gün gök, beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلْرَّحْمَانِ o gün gerçek hükümranlık, Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür. Ve yarın yaradı olan vallim, Allah'ın elinde, "Yüceli, beni getirdiğinle, beni getirdiğinle, يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدَ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا O gün zalim ellerini ısırır ve der ki keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vahi başıma gelenler! Keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır. <gülüyor> Peygamber de, Ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der. Ve kedalik cealna li kulli nabiin aduvan min el mujrimin. Ve kefa bi rabbika hadiyn ve nasiira. İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. Ve قال الذين كفروا لولا İnkar edenler Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz, onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنَاكَ ve وَاَحْسَنَ تَفْسِيرًا Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık, biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz. Ellezineyhşerûne alâ vücûhihim ilâ cehennem e mâ ulâ ikşerru me kânû ve edlû sebîlâ Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince işte onların yerleri çok kötü Yolları ise çok sapıktır. Kitabe ve Jgalnmağu Axağu Harun ve Kitabe ve Jgalnmağu Axağu Harun ve Zira, ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık. At ve Semud kavimleriyle reis halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik. Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık geçirdik. وَلَقَدَ اَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ اللَّتِي اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْئِئَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar, Yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı. Wa izaa raaw ka in yattahizoonaka illaa huzwan a haza allazii ba'atha Allahu rasuula in kaad la yudhillunaa an aalihaatina <Sessizlik> وَسَوْفَ Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْهُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar. Elm tara ila rabbika keyfe medd al-zillu wa law sha'a el thumma ja'alna ash-shamsa dalila Rabb'inin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin Eğer dileseydi onu sabit kılardı sonra biz güneşi ona delil kıldık ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبَضًا يَس۪يرًا Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır. Vahve al-ladhi arsal al-riyah bishra rahmeti, wa al-zalna min al-sama' لِنُحْيَيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقَنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ Rahmetinin önünde rüzgarlara bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz, ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye Gökten tertemiz bir su indirdik. Ant Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik. فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا O halde, Sakın kafirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'anla büyük bir cihat yap. Ve o, olsun ki, meraj al Bipri'nin, bu, azbun furatı ve bu, milpun ujaj. Ve bu, milpun ujaj. Ve İki denizi birbirine salı verip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur. ۖ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسْبَوًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا Bir damla sudan bir insan yaratıp, onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظهيرًا Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir, Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ اِلَى De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum. Sen daima diri olup, ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak, o yeter. <gülüyor> Gökleri, yeri ve onların arasındakileri altı günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor. Ve izâ kîle lehum escüdû lirrahmân Rahman olan Allah'a secde edindendiği zaman Rahman da neymiş? Biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır. Teberekellezî <gülüyor> ce'ale ve Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir ve huvellezî cealel ev erâde İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü ardarda getiren de odur. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler, yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller, kendilerine laf attıkları zaman, selam derler, geçerler. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا صِرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَا اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ ve وَمُقَامًا Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır. Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخُرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın Öldürülmesini haram kıldığı bir canı, haksız yere öldürmezler, zina etmezler. Her kim bunları yaparsa, günahının cezasını bulur. <gülüyor> Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azab içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan feûlâike yubeddilu allâhu seyyîâtihim hasenât ve kâne allâhu gafûran râhîmâ Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Her kim tövbe edip, salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِالْ لَغْوِ مَرُوا Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانًا Onlar Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar. وَالَّذ۪ينَا قُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ Onlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler. Olaik yezzen algurfe bima sabr o yulquon فيها tehiye ve selamah, xalidin فيها hasnet muqama. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar. Orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır. Kul ma bikum rabbi Ey Muhammed de ki eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler, siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu atla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Tâsim. tilka ayatul kitabil mubin tasin mim bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir la'allaka bakh'un nefsaka alla yakunu mu'minin ey muhammed neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin اِنَّ شَأْنُ نَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ Eğer biz istersek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ Onlar Rahman olan Allah tarafından kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çeviriyorlar. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar ama alay edip durdukları şeyin haberi yakında onlara gelecektir Aw lam yara ila al-ard kam Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. İnne fi zalika la ayeten ve ma kana Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır fakat onların çoğu iman etmiş değildir. Ve inne rabbek lehuvel azizur Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Ve iznade rabbuk Musa en etil kavme zalimîn. قَوْمَ فِرْعَونَ اَلَا يَتَّقُونَ Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı? diye nida etmişti. قَالَ رَبِّ اِنِّينَ e khâfü en yükezzibûn ve yadîkü saderî ve lâ yantalikü lisâni fe arsil ilâ Musa şöyle demişti Ey Rabbim ''Doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.'' قَالَكَ اللّٰى فَذْهَبَا بِآيَاتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ Allah buyurdu ki, Hayır, seni öldüremezler. İkinizde de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz. Fiatir Auna, fakola, inna rasul Rabb al-alemin, an maana bani Firavuna girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. قَالَ أَلَمْنُ رَبِّكَ ف۪يْنَا وَل۪يدًا وَلَبِثْتَ ف۪يْنَا مِنْ عُمُرِكَ س۪ن۪ينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ dedi ki, Biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın kıptiği öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin. قَالَ فَعَلْتُ هَا مِنَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّتْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi. "قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Firavun etrafındakilere duymuyor musunuz? dedi. Musa o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir. dedi. Kâl inna rasûlakumullezî ursile ileykum lemecnun. Kâl rabbul mashriqi vel maghribi ve mâ beynehumâ in kuntum Firavun etrafındakilere size gönderilen bu peygamberiniz Mutlaka delidir, dedi. Musa, o doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız, dedi. قَالَ لَا اِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْر۪ي لَا اَجْعَلَنَّكَ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّب۪ينَ قَالَ فَأْتِ بِه۪ينَ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ Firavun, ''Ant ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım.'' dedi. Musa, ''Sana apaçık bir delil getirirsem de mi?'' dedi. Firavun eğer doğru söyleyenlerden sen onu getir dedi. <gülüyor> Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir deney görsünler. Asa, apaçık kocaman bir yılan olu verdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey olu verdi. Alalil <gülüyor> melai haulehu inna hada la يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, ''Şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?'' dedi ve Alim. Onlar da onu ve kardeşini oyaala, şehirlere toplayıcılar gönder, bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِم۪يقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُونَ وَقِيلَ لِنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجَتَمِعُونَ Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara siz de toplanıyor musunuz dendi. Lâ alle nenettebi'u's-sahrate in kânûhumul-gâlibîn Halk: Eğer galip gelirlerse umarız ki bizde de sihirbazlara uyarız dediler. Felemme <gülüyor> câ Sihirbazlar firavuna geldiklerinde eğer üstün gelenler biz olursak ''Bize gerçekten bir mükafat verilecek mi?'' dediler. Firavun, ''Evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız.'' dedi. ''Qâle <gülüyor> el-Qûmâ Faelquhbal them ve gıcıyhem ve قالو بعزت فرعون إن لنحن الغالبون. Musa sihirbazlara ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ Musa da asasını attı. Bir deney görsünler. Asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin rabbine, Musa ile Harun'un rabbine iman ettik dediler. "Qālā man tum lēhu qablā آذَنَ aḏan lākum, innahu l-kabīrūkum, lādī āllemakum al-sihr, fālāsūfā taʿlāmūn. Lā uqatġan ayydīkum wa arjūl ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Ant olsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım.'' dedi. قَالُوا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلَى İnne Sihirbazlar dediler ki zararı yok. Biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin Hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Ve Aohipinâ ile Musa an Asrî bığbadi, innakum muttabegun. Biz Musaya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Fir'aun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَاءِنِ حَاشِرِينَ اِنَّ هَاُلَا اِلَا شِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ <حَاذِرُونَ> firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi onlara dedi ki bu İsrail oğulları basit ve sayısı az bir topluluktur ama onlar bizi öfkelendiriyorlar biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuz wa maqamin karim ve böylece biz firavun kavmini bahçelerden Pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık. <gülüyor> Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler. İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları işte yakalandık dediler. Musa, Hayır. Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi. Fa uhyna ila Musa an yadhrib bi'asaka al-bahra fa laqa an yadhrib bi'asaka al-bahra fa laqa fa kana kat powd Bunun üzerine biz Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. vurunca deniz yarılı verdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi wa'azlafna thamma'l-aharin وَاَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَع۪ينَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا الْآخَر۪ينَ Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبَرَاه۪يمِ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِف۪ينَ Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine, siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da, biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْوَجَدَنَا أَبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler. "Qālā athrāy tum ma kun tum tağbudun, atum wa abāukum alaqadamun, fāinnahum adulī Alla <gülüyor> diyelim, İbrahim dedi ki: Şimdi gördünüz mü, sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur. Ve onu ve yutarmı ve yısquin. Ve eğer merdettı, o ve yeshfin. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَةِ يَوْمَ Beni yedirip içiren doğdur. odur. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Beni öldürecek, Sonra tekrar diriltecek olan da odur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine odur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدَقٍ فِي وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ أَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ <سَلیم> Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür. Wa uzlifat il muttaqin. Cennet takva sahiplerine yaklaştırılacaktır. وبور ريزه الجحيم للغاويين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون جهنم azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir. Fakubki bu fiha hum walqawoon, wajnud iblis Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar. Vallu ve hımm fihayi xtısmun. T Allahı inkunna lfi zıllalı mubin. İdnı suyku bı rıbı lalamin. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَم۪يمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا فنكون من Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler. Allah'a yemin olsun ki, biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkârlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var, ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de, iman edenlerden olsak. اِنَّ <gülüyor> ف۪ي Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. وَاِنَّ <gülüyor> رَبَّكَ Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü, ve çok merhametli olan Allah'tır. Kedzebet kavmu Nuh'inil mursalin. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. İz qâle lehum ehûhum Nuh'un elâ tettequn. İnni lekum rasûlun emîn. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ Onlar sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz dediler. 38. kaset أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Çal. Ve ma ilmi bima kalanu yamalun. In hisabhum illa İn ene illa nadirum mubin. Nuh dedi ki: Benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize. Ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. قَالُوا لَا اِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ Onlar, ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın dediler. قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ fethu bayni ve beynehum fethan wencini wemem ma'iyye minel Nuh dedi ki Ey Rabbim gerçekten kavmim beni yalancı saydılar artık benimle onlar arasında açık bir hüküm verde beni ve beraberimdeki müminleri kurtar فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَمَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّار۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve tıqlı, amedkün bima tâlemun, amedkün bân gamî ve bânin, ve jannatî ve âyûn. In leybemin alayım Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren Size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْتَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ Onlar da şöyle dediler, ''Sen öğüt versen de, öğüt verenlerden olmasan da bize göre birdir.'' <gülüyor> Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Fakat babu, fakat babu, اِنَّ <gülüyor> ف۪ي Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama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 ''İnni lakum rasulun emin'' ''Fetteku allâhe ve ati'ûn'' ''Ve mâ es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn'' Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih,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 et terkun fi ma siz burada bahçelerde pınar başlarında Ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız? Ve tenhitun minel cibal buyutan farehim Fettakullaha ve atiyun ve la tutiyu emral musrifin اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كنت مِنَ الصَّادِقِينَ Onlar sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler. Ole hadihi naqatu leha şirbu ve lekum şirbu ma'lum. Ve la temasuhu bisu in fehuzukum azabu yevmin azim. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِم۪ينَ Salih dedi ki, İşte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu, İman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabb'in çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Kâzbet qûm lûṭin il-mursalin, ızd qāl lēhum aĥūhum lûṭun a-lātettakūn. İnni lākum rassūl amīn. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız?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 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أزواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ <عَادُون> Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz Haşan bir kavimsiniz. قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا لُوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler. <gülüyor> Rab beni ve ahlimi mmmma Lut şöyle dedi: Şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar. Fnađjinahu ve ahlahu اِلَّا عَجُوزًا فِي Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı. ثُمَّ دَمَّرْنَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَر۪ينَ Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.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 çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. كَذَّبَ أَصْحَابُ eyketil الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ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 وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُ فِي Ölçeyi tam tutun. Eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun. قَالُوا اِنَّمَا min مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن كُنْتَ مِنَ الصادقين. Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ Şuaib, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. In fi zalika laayatan wama kana aktheruhum inna rabbaka lahuwal azizur rahim Wa innahu latenzilu Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an'da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir. Nezele bihir ruhul emin Alâ kalbike litekûne minel munzirîn Bilisânin Arabî'in mubîn. Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail, apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir. Ve innehû zuburil evvelîn. Avelem ykllem Ayaet ani ygllmehu ulmaa Ubani Israil. <gülüyor> Şüpersiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrail oğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, o bunu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi. Kezalik selaknahu fi kulubil mujrimin la yu'minun bihi hatta yarul azabal alim fayatihum baghtatan wa hum la Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir. <gülüyor> Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı? Afera ete, immeteğna hımsinin, thumma jahem ma Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse. مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı? وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا zikra biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik biz asla haksızlık yapmış değiliz ve ma tenzalet bi'şaytin ve ma yabgi lehum ve ma yestati'un اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır. فَلَا Allah مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ o halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun. Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da Tevazu kanadını indir. <gülüyor> Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven. اَلَّذِي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur. Hel unebbiukum Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracı yayiner. Onlar Şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır. Ve şuarâ vettebuhumul gavun. Elem tera enhum fi kulli vadi yahimun. Ve enhum yekulun ma la yefalun. Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar İllillezine amenu amilussalihati ve zekrullah kefirun ve intasru min ba'dima bulimu وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ قَلَبٍ <يَنْقَلِبُون> Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde, Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde, Süleyman peygamberle, Belkıs'ın kıssası yanında, Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kafirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Tosim. Tilkâ ayetül-Kur'an ve kitâb mubin, huda ve bûşrali müminin. Taasîn. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ O iman edenler namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar.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 Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır. وَإِنَّكَ لَتُ لَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ عَل۪يمٍ Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor. اِذْ قَالَ مُوسَى لِهَلِهِ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ minha بِخَبَرٍ Saatiküm ondan bıxaberin, övätiküm bıshhabın, qabesin, lgaliküm tıçtalıun. Hani Musa ailesine şüphesiz ki ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim. Umulur ki siz ısınırsınız demişti. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى إنه أنا اللَّهُ الْعَزِيزُ الحكيم. Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kalınmıştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve el فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَ الزُّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَالْلَّا مُدَبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبِ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ Ashan-ı Yerat Musa asaya atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa! Korkma! Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar. اِلَّا <gülüyor> مَنْ ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayacağım, çok merhamet edeceğim. وَاَدْخِلْ يَدَكَ ف۪ي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ <Sessizlik> Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen dokuz mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينَ Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. وَلَقَدَ آتَيْنَا دَاودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. ki biz Davuda ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamd olsun dediler. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ Süleyman, babası Davud'a varis olup dedi ki, Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْطَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı. Hatta izâ etev ale vâdin neml kalimat nemle قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَيُّهَا النَّمْلُ دَخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْرُرُونَ Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler.'' dedi.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 ve aileme ve salih bir amel işleyip seni razı edecek ve rahmetinle kulların arasında beni Süleyman onun sözüne gülümsedi ve Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et beni rahmetinle salih kulların arasına kat dedi. Watfaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudada am kana min al-ghaibin la ''Evle ye'tiyenni bi sultanin mubîn'' Süleyman, kuşları denetledi ve dedi ki, ''Acaba ben neden hüt hütüdü hüdü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek.'' فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطَ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ Biraz bekledi. Çok geçmeden hüt hüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğim bir şey öğrendim. Sebadan sana sağlam bir haber getirdim. İnni vecedtum ra'atan tamlikuhum ve utiyat min kulli shay'in wa laha Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahumu ash-shaytan a'malahum wa zayyana lahumu ash-shaytan a'malahum fasaddahum Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar. El la yescudû lillâhi lzî yuhricu'l-khob'a fi's-semâvâti ve'l-ardı ve ya'lemu mâ Huve arşil Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce aşın Rabbidir. Sana onları dinleyeceğim. أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme. Söyleme bakacağız doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bu mektubumu götür onlara at sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak qalet ya eyyuhel mela' inni ulqiya ilayya kitabun kerim in اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ Seba Kraliçesi Belkıs dedi ki, Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. اَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor. قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُون۪ي ف۪ي اَمْر۪ي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ Belkıs sözüne devamla, ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça, hiçbir işi kesip atmış değilim, dedi. <gülüyor> Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler. قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّهُ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَيَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ Belkıs dedi ki, Şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım. Elçiler ne ile dönecekler? فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ اَتُمِ الدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ آتَاكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيُرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع ile yine falan eti onu bıçakları ile alımları ile ve falan eti onu Elçi Süleyman'a gelince, Süleyman ona dedi ki, Siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki, onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız. قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَيُّكُمْ يَأْتِين۪ي بِعَرْشِهَا قَبَلَ اَنْ يَأْتُون۪ي مُسْلِم۪ينَ Süleyman yanındakilere dönerek, Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce, Kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir? dedi. قَالَ اِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنَّ قَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi. قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa ankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim den ankörlük ederse, bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir, büyük bir ikram sahibidir dedi. <gülüyor> em tekûnü minel lezîne Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi. فَلَمَّ جَاءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوْ وَاُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِم۪ينَ Belkıs gelince, ''Senin tahtın böyle mi dendi?' O da, ''Sanki odur, zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk.'' dedi. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إنها كَانَتْ قَوْمٍ Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi. غيلة لها دخل الصرح فلما رات حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قَالَتْ رَبِّ اِنِّي Ona köşke girdendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir susandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış, cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim! Ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleymanla birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. dedi. Andolsun ki biz Semut kavmine. Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar. <gülüyor> Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir, dedi. قَالُوا الطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ Onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi. <Sessizlik> Şehirde dokuz kişilik bir grup vardı ki, onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı. <gülüyor> ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا ve وَهُمْ لَا Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا işte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki, bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. Biz, iman edenleri, ve kötülükten sakınanları kurtardık. وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءَ bel en entum kavmun tecehlelun Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.